Allahu Bissallah min ash-shaitan ar-rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillah Ve salat ve salam ulla Rasulina Allah hamdolsun. Bu güzel yürüyüşün.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 Aynı kabileden üçüncü babada zaten soyları birleşiyor. Onun için Hazreti Ebubekirle Talha İbni Ubeydullah birbirlerine amcaoğlu nazarıyla bakarlar. Baba Ubeydullah İbn Osman İslam dönemine yetişmeden vefat ediyor. Annesi Sabe Binti Abdullah El Hadrami nispetinden de anlayacağınız gibi Kureyşli değil Yemenlidir.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 annesinden müsaade istiyor dışarıya ilk önce Ebu Bekir'i bulup ondan bilgileri alıp sonra Resulullah'ın huzuruna gidip ondan da bilgileri alıp iman etme adına evden dışarıya çıkıyor Hz. Ebu Bekir'i buluyor başından geçenleri anlatıyor ondan dinlediklerini dinliyor sonra Hz. Ebu Bekir'le beraber Allah Resulü'nün evine doğru yürüyorlar Efendimiz'in huzuruna geliyor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 Nadir bin Haris ayağı kalkıyor. Yavaş olun Mekkeliler yavaş olun diyor. Nasıl biriyle karşı karşı olduğunuzu unutmayın. Öyle birinin karşısındasınız ki onun 40 yıllık hayatını biliyorsunuz. 40 yıllık hayatında yalan yok, kahinlik yok, arraflık yok, mecnunluk yok, ahlaksızlık yok, iffetsizlik yok.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 Kaçırdık herhalde Ebu Sufyan'ı. Efendimiz gülüyor. Siz kaçırdınız ama biz kaçırmadık. Allah bize böyle bir ikramda bulundu. Onlardan yetmiş tanesini esir aldık. Yetmiş tanesi adını bildiğiniz o Mekke'nin size işkence yapanları. Onlar velitler, utbeler, şeybeler kim varsa artık bildiğiniz.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 Hazreti Talha'nın üzerinden mesajlar vererek bitireceğim demiştim. Sözü o noktaya getirdim. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Muhakkak ettiniz. 5 tane Resulullah'ın Hazreti Talha için kullandığı lakabı size söyledim. Talhatul Hayr. Hayırların öncüsü Talha. Talhatul Feyyat. Feyizleri ve bereketleri çok olan Talha. Talhatul Cud. Talhatul Cud.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 takip edilecek iyi çığırların rehberi ve kapanmayan amel defterlerinin sahibi olabilirsin. Attım bir adım, ara ara dön bak. Evet attım. Bu iyi bir adım mı, kötü bir adım mı? Unutma. İyi ise o adıma adım atanların her biri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 bir anahtarın sahibi olabilirsin. Cömertlik cennet kapısının anahtarıdır. Söz müjde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemindir. İstiyor musun o kapıyı açıp geçmeye? Cömert olacaksın. Talha İbn Ubeydullah'ın yiğdolara söylediği en önemli mesajlardan bir tanesi de bu. Dördüncüsü. Sehavet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 Dualarının en önemli konusu olsun ki hayatın imanına şahitlik etsin yaşarken bile şehit diye isimlendirme şerefine nail olabilesin. Mevla bu şerefe nail olanlardan etsin bizi inşallah. Yiğitliği öğrendik. Siz de yiğitsiniz. Söz bir emanet. Ben emaneti ulaştırdım size. Artık siz bilirsiniz.